Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Bugün 19 Ekim pazartesi. Geçen iki programda edebiyat ve nörobilim ilişkilerine girmiş ve karşılaştığımız örnekleri sizinle paylaşmaya başlamıştım. En son geçen haftaki programda e, edebiyattaki ve romanlarındaki romancıların romanlarındaki nörebilim kavramlarını incelerken, Amerikan rom romancısı Herman Melvin'in Dick* romanında karşımıza çıkan bir kavramdan söz etmiştim. Bu kavramda Hayalet Uzu ismi taşıyan, hayalet bacak. Da, olarak da geçen bir kavramdı. Hayalet bacak, hayalet e, uzun kavramı öncelikle e, nörobilimin de neredeyse 100 yıl sonra incelemeye aldığı ve mekanizmalarını tarif ettiği bir fenomen ki 1850'lerde yazılmış bir romanda öncelikle ilk defa bunu gündeme getiren edebiyatçı Herman Melville. Romanın e, bölüm 108 içinde karşılaştığımız hayalet uzuv ve hayalet uzunun ne olduğunu bize anlatan e, şey ifadeleri geminin kaptanı Ahab'ın ağzından dinleyelim. Ahab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 ''Senin işçiliğin temiz mi sayılır?'' dersin. ''Marangos, sen asıl o eski bacaktan kurtaramaz mısın beni?'' Hayret uzumun ne olduğunu <gülüyor> romancı Ahap'ın ağzından gayet net bir şekilde izah ediyor. Şöyle toparlamamız mümkün. Bir insanın ee, sahip olduğu ve daha sonra kaybettiği bir uzbu, Varmış gibi duyumsamaya devam etmesi. Yani bir yandan görerek bacağının koptuğunu bu kolda olabilir. Fakat aynı zamanda zihninde o bacağın yerine takılı olduğu o bacağın eski bacakmış gibi yerinde olduğu duyumsaması var. Bunun nedeni daha sonra anlaşılacak. Çünkü insan beyninin e, ilginç bir özelliğine, e, çok üzerinde durulmayan bir özelliğine işaret ediyor. İnsan beyni yok olanı, kaybolmuş olanı, artık olmayanı varmış gibi kabul ediyor. Kabul eder. Böyle bir özelliği vardır. Bur buradan da açılabiliriz diğer kavramları. Ne bileyim de ise hayalet uzuv, şifreleri yüz yıl sonra çözülmüş demiştim. Ama ilk olarak e, Mobidik romanından 10-15 sene sonra Amerikan İst Savaşı'nda gözlemlenmiştir. Amerikan İst Savaşı 1861-1865 yılları arasında köleliğin kaldırılmasından yana olan kuzey eyaletleriyle devamından yana olan güney eyaletleri arasında olmuş olan ve tarihçilere göre insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birisi olarak gerçekleşmiş bir savaştır. Bu savaşta birçok hayalet uzun hastasını gözlemlemiş olan, o zamanlar askeri doktor olarak savaş alanlarında görev yapan ve sonraları, Amerikan nörolojisinin kurucularından biri olarak tanınacak olan Dr. Weyl Mitchell'dir. Savaşın bitiminden çok sonra 1900 yılında Weill Mitchell, George Deadlow adında bir hayalet uzuv hastasını askeri rapor olarak sunmuş ve yorumunu yapmıştır. Weill Mitchell'in ağzından hayalet uzuv şöyle tanımlanmıştır. Uyandığında Deadlow bir hastane çadırındadır. Tek bir uzvü bile kalmamış, hepsi de kesilmiştir. Kendisini faydasız bir gövde, insan şeklinde bir şeyden ziyade tuhaf, larvamsı bir yaratık olarak tarif eder. Deadlow artık uzursuz kalmasına rağmen onlar hala varmış gibi yatağının içinde ...bunu ifade etmektedir. 1900 tarihli raporu bu. Bu gözlem üzerine... ...Vahir Mitchell... ...şöyle bir yorumda bulunur. Beyin ve beden... ...birbirlerine o kadar bağlıdır ki... ...zihin bedenin eksik parçasını... ...her daim hisseder... ...ve kısmen bile olsa... ...insanda artık sahip olmadığı... ...bir şeye sahip olduğu hissini korur... İnsan yalnızca beyninden ya da diğer herhangi bir parçasından ibaret değildir. İnsan bir bütündür ve zihninde bu bütünlüğü korumaya çalışır. Bu çok önemli bir örnek. Ee, birçok açıdan birçok önemli bir örnek. Ee, biliyorsunuz e, felsefede yine bir türlü çözülmeyen e, bir zihin beden problemi diye bir problem var ve felsefeciler de bunu tartışmayı çok severler. ve Hiçbir e, tartışmalarında da e, çözüme ulaşılmamıştır. Nörebilim Daha 1900'lü yıllarda yani 1800'lerin sonunda ve 1900'lü yıllarda bu felsefenin ünlü zihim eden problemini çözmüştür bile. İşte çözmesinin örneği de ee, şey Amerikanist Savaşı'nda yaralanan ve kollarını bacaklarını kaybeden e, Deadlaw gibi e, gazilerin askerlerin duyumsamalarıdır. O savaş sırasında kollarını bacaklarını kaybetmiş e, gaziler yataklarında yatarken gerçeği görmelerine rağmen kalkıp yataktan gidip yürüyecekleri kanısında birçok istek ifade etmişlerdir. Yani bedenin içinde bulunduğu durumu zihin kolaylıkla kabul etmiyor. Çünkü beden beynin içinde yazılıdır. Beden kol ve bacakların durumu onun ee, sağı solu El bileği, dirsek, omuz, diz, bunların ne şekilde yerleştiği hepsi beyinde, özellikle de bir lobun içinde haritası çıkartılmış bir şeydir, olgudur. Bu haritaya doğuştan sahip oluruz. Fakat hayatın belli bir aşamasında, bir kaza neticesinde uzun, e, bedenimizden bir huzur eksilirse, Hemen beyin bunu otomatikman kabul etmez. Doğuştan ve genetik yapısıyla bağlı olarak gelen bu duyumsama istihar eder. Kaptan Ahab'ın e, kopuk bacağını duyumsaması gibi, Deadloaf'un e, bombalarla e, parçalanmış kol ve bacaklarını duyumsaması gibi. Burada zihin öne çıkmaya çalışıyor. Yani insan beyni Artık var olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etme, özelliğine ve yeteneğine, de öyle diyebiliriz belki, sahiptir. Dolayısıyla, e, nörobilim açısından bir zihin beden problemi yoktur. Zihin bedene, beden de zihine bağlıdır, ayrı ayrı ele alınamazlar. Dolayısıyla felsefeden tamamen yöntem olarak, ve düşünce tarzı olarak ayrılır. Felsefenin hala kendisine dert ettiği, çözümsüz dediği veya çözemediği problemi gerek gözlemsel olarak gerekse deneysel olarak çözer. Hayalet uzun nörobilimsel bir hipotez vasıtasıyla açıklanması ise 1990'larda ancak mümkün olabilmiştir. Ünlü Hint kökenli Amerikalı e, nörobilimci Ramachandran şöyle demektedir. Gövde algılaması beyinde geniş bir bağlantı şebekesi tarafından oluşturulur. Gövdenin bir bölümünden uyarı gelmediğinde, duyu e, korteksi yani beynin duyu ile ilgili bölümü yeni bir organizasyona gider ve açığı kapatır. Böylelikle beyin gövdeden bir şey eksilmemiş gibi davranır ve kişiler eksilen uzuvlarını varmış gibi algılar hatta ağrı duyarlar. Çünkü bu hayalet uzuvun ikiz kardeşi diyebileceğimiz bir fenomen daha var. O da hayalet ağrı. Yani hayalet ağrı bir kişinin olmayan kolunda ağrı hissetmesi. Olmayan bacağında ağrı hissetmesi ve bunu tar tarif etmesi. Ramacandran denilen bu e, ünlü nörobilimci hayalet ağrı denilen yani bir kişinin kopmuş kolunun kopmuş parmaklarının ağrısını tarif etmesi e, fenomenini yöntem olarak tedavi eden bunu hal yoluna koymuş kişidir. Nasıl yapmıştır? Tamamen hastanın beynini kandırarak yapmıştır. Yani hastanın beynini var olarak kabul ettiği fenomen üzerinden giderek kandırmıştır. Bir ayna düzeneği yapmıştır laboratuvarında. Ve bu ayna düzeneğinde e, görüntüler yani sağlam el parmakları kopuk el parmaklarının yerine iz düşüm olarak düşünülmüştür. Ve dolayısıyla hasta sağlam parmaklarını... Ama kopuk parmaklarının yerinde olan o parmaklarını oynattıkça ağrının azaldığını ve kaybolduğunu görmüş ve bu problem o şekilde hallolmuştur. Yani beyin olmadığını kabul etmediği, yok olduğunu kabul etmediği parmakları yerinde bir ayna oyunu, mercek oyunu dolayısıyla yerinde görüp hareket ettiğini görünce... Ağrı da kaybolmuştur. <gülüyor> Bu aslında beynin kendini kandırması üzerine e, oluşturulmuş bir bilimsel kandırma yöntemidir. Örneklere devam edelim. Biraz önce Dostoyevski'den söz etmiştim. Özellikle Kalamazov kardeşlerde ki Dostoyevski'nin kendisinden de söz etmiştim. Hala çözülememiş bir problem olarak epileptik olduğu için mi o romanları yazdı. Yoksa e, epilepsi Dostoyevski'de farklı bir şey miydi? Dostoyevski'nin epilepsisi bellek ve duygulara hitap eden bir epilepsi türü olduğu için bu iş daha da karışmıştı. Dolayısıyla çözümlenmemiş bir şeydi. Ama onun dışında epilepsi ile ilgili size sunmam gereken ve size e, kararı size bırakmam gereken örnekler var. Örneğin Budala'da, Budala romanında başkasının ağzından yani romanın içindeki bir kişinin ağzından kendi epilepsisini anlatıyor Dostoyevski. Her atak öncesi bir dakikalık bir zaman dilimi içinde birdenbire mutsuzluk, kötümserlik ve baskı duygularının ortasına düştüğünü, beyninde ışık çakması anlarının yaşadığını ve aniden bütün yaşam enerjisinin, olağan dışı biçimde artmaya başladığını hatırladı. Bu ışık çakması anları sırasında hayatın manası ve kendilik bilinci on kez daha güçleniyordu. Zihni ve kalbi olağanüstü bir ışıkla doluyordu. Fakat bu anlar, bu çakmalar sadece gelmekte olan bir nöbetin başlangıcıydı. Ancak nöbet başlangıcından önceki son saniyelerde bile, kendi kendine evet bu anı tekrar yaşamak için tüm hayatımı feda edebilirdim diye diyecek zamanı da bulabiliyordu verdiğim bu örnek üzerine bu daladan verdiğim bu örnek üzerine Dostoyevski'nin edebiyatçılığı üzerine <gülüyor> epilepsi etki yaratmış mıdır yaratmamış mıdır sorusunun cevabını kendiniz bulabilirsiniz ben bu örneği okuduktan sonra epilepsi hastalığının romancılığından hiç ayrılamayacak, hiçbir şekilde yaratıcılığından hiç ayrılamayacak bir şey olduğunu düşündüm. Çünkü öyle bir nöbet ki başlangıcında zihin faaliyetlerinde bir patlama yaratıyor, motivasyonda bir patlama yaratıyor, mutluluk hissinde bir patlama yaratıyor ve Kişi hep öyle bir nöbet geçirmek istiyor. Çünkü nöbeti mitiminde artık kendi olağan durumu neyse ona dönüyor. Yani buradan şeyi de anlayabiliriz. Bir bağımlının bağımlılığının bağımlılığın, madde bağımlısının e, o etkileri yaşamak için maddeyi neden aldığını ve etkinin geçtikten sonraki durumunu da anlayabiliriz. Demek ki zihinsel olarak... Dostoyevski örneğindeki e, epilepsi bir çeşit zihinsel mutluluk, haz, e, aşırı motivasyon yaratmış oluyor ki bunun kişinin şey, yazarın romancılığından, edebiyatçılığından ayrılmasına pek mümkün yok diye düşünüyorum. Onun dışında Kanamozov kardeşlerde siyasi mahkum Dimitri Kanamozov'un ee, hücredeki e, hapsi sırasında kendisini bir bilim adamı ziyaret eder ve bilim adamı ziyaret ettikten sonra kendisi kardeşine Dimitri Karamazov e, Karamazov kardeşine şu mektubu yazar. Düşün bir içinde sinir hücrelerinde Kafanda, yani beyindeki bu sinir hücrelerinden lanet olsun onlara. Bir tür minik kuyruklar var. Bu sinirlerin minik kuyrukları titreşmeye başladığında bir imge beliriyor. Hemen ortaya çıkmıyor. Fakat bir an bir saniye geçiyor. Sonra bir an bir şey görünüyor gibi. Yani aslında bir anda değil. Şeytan alsın o anı. Bir görüntü geliyor bir ana, bir görüntüye ait. Kahretsin. Eğer görüyor ve ardından düşünüyorsam, bu bir ruha sahip olduğum için ya da Tanrı'nın sureti ya da tasviri olduğum için değil, yalnızca bu kuyrukçuklar sayesinde oluyor. Bunlar sayesinde düşünüyorum. Bunların hepsi saçmalık. Bunları bana dün Rakitin anlattı kardeşim. Ve anlattıkları beni anlak bullak etti. Alyosha, şu bilim muhteşem bir şey. Yeni bir insan doğuyor. Bunu anlıyorum. Ama yine de Tanrı'yı kaybettiğimiz için üzgünüm. 1880 Bu derin çelişkiyi, bilim adamının verdiği bilgiler üzerine yaşanan derin çelişkiyi fark edebiliyorsunuz. Ee, i̇nançları sarsan, dünya görüşlerini sarsan ve yeni e, gelişmelerin e, neye yol açacağını bileceğini beyin anlamında, sinir hücreleri anlamında söyleyen bir ifade. Bu e, 1880'de yazılmış ifade, bilimsel açıdan bir Nöroanatomist, İspanyol anatomisi Santiago Ramon Kahal isimli e, nöroanatomistin 1906 Nobel Fizyoloji Ödülü'ne layık görülmesine yol açan bilgidir. Yani Dostoyevski 1880'de ifade ediyor, aynı şey Helman Melville'de, Mobidik'te 1850'lerde ifade ediyor, Weir Mitchell 1860 küsurlerde ...bunu fenomen olarak görüyor. Aynı şekilde... ...1880'lerde romanda dile gelen... ...bir e, bilimsel gerçek... ...1906'da da... ...Nobel Fizyoloji Ödülü'nün... ...Santiago Roman Cajal'a ...verilmesine yol açıyor. Nedir? Beyin hücrelerinin... ...ilk kez tanımlanmasıdır. Beyin hücrelerinin... ...gövde ve kuyrukçuk olarak... ...nöronların tanımlanmasıdır. Ve nöronların üzerine artık... ...kululmaya başlamıştır. Beyin faaliyeti. Bu kadar da önemli devri, devrimsel bir şeydir, e, fenomendir. Daha önceki programlarımda söylemiştim. Beyin ve beynin nasıl çalıştığı... ...hangi devir içindeysek, hangi dünya içindeysek... ...o dünyanın şartlarına göre düşünülüyordu. Ve beyin beyin bilgisi tarihsel bir bilgiydi. Yani Hipokras zamanından beri... Leonardo da Vinci'ye kadar hatta Descartes'i da, Descartes da içine alacak şekilde beyin içindeki suyun hareketiyle çalışan bir organ olarak kabul edilirken mikroskobun keşfiyle beyinde nöron ismini verilen hücrelerin olduğu ve bütün faaliyetin, bütün beyin çalışmasının bunlar üzerine kurulmuş olduğu açığa çıkmıştır. Ve bu bilgi Dolayısıyla e, Karamazov kardeşler içine giren bu bilgi 1906 Nobel Edebiyatı Fizyoloji ödülünün Kaga'ya verilmesine yol açmıştır. Burada da bir e, iki dünyadan bir kavram sentezi görüyoruz. Yani e, eğer görmeye yatkınsak, eğer arıyorsak bir şeyi mutlaka bir şeyler göreceğiz demektir. Bu bir bakış yöntemi olarak, dünyaya bakış yöntemi olarak da geçerlidir. Eğer biz bir şeyi merak ediyorsak, merak etmeyenlere göre daha erken öğreneceğiz demektir. Eğer biz bir şeyi yeterli görmüyorsak, yeterli görenlere göre daha farklı bir yola gireceğiz, daha farklı bilgilere sahip olacağız demektir. Ki bazı insanlar için bu yaşam boyu bitmeyen bir şeydir. ...serüvendir. Evet. Böylelikle... ...Dostoyevski... ...nöronların kuyruklarının... ...hareketleri vasıtasıyla nasıl hareket ettiğini... ...birbirlerine temaslarını... ...ve beynin böyle çalıştığını... ...ve böyle, böyle çalışırken... ...beynin bütün algı... ...bilgi... ...inanç... ...dünyamızı da yarattığını... ...dolayısıyla nöron teorisinden sonra... Artık Tanrı'ya ihtiyacımızın olmadığını söylüyor romanında. Evet, Nobel Fizyoloji Ödülü alan bilim adamı Kahal'ın ağzından ise bu nöron teorisi şudur. Nöron, sinir sisteminin yapısal ve işlevsel bir ünitidir. Nöronlar tek tek hücreler olarak organize olmuşlardır. Nöron üç bölüme sahiptir. Dendrit denen kısa uzantılar hücre gövdesi ve akson denen uzun uzantılar. Aksonlar son sonlanma noktalarında dallanmalar gösterir ve dolayısıyla dendritlerle yakın nöronları aksonlarla da uzak nöronlar arasında ilişki ağı kurulur. Buna nöron teorisi denir. İnsanın bütün davranışları eee Duyguları, belleği, bu nöron teorisinin içinde birbirine ilişki kuran nöronların yoğunluğuna bağlı olarak şekillenir. Bu örneklere devam etmeyi düşünüyorum. Ee, Nörobilim ve Edebiyat e, konusundaki örnekleri biriktirmişim. Bunları zaman içinde size paylaşmayı sürdüreceğim. Ee, şimdilik hoşçakalın efendim.